Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Teknik masamızdaysa Feryal Kavi bizlerle beraber bu hafta dünyanın çeşitli bölgelerinden sosyal fayda kampanyaları örnekleri üzerine konuşacağız. İlk örneğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Anlatması biraz uzun sürecek ancak çok temel bir meseleye iletişimde hakikate temas edilmesiyle ilgili sağlam bir e, örneğe rast geldik. Bu nedenle de üzerinde durmamız gerekiyor diye düşündük. Kampanyanın sahibi States United to Prevent Gun Violence, e, Silahlı Şiddete Karşı Birleşik Eyaletler e, Kurumu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma, silah satın almanın kolaylığı ve bireysel silahlanma kültürü... ...ki bu kültürden bahsettiğimizde çok derin kökleri bulunan silahlanma hakkının anayasal bir hak olduğu bir ülkeden, bir topraktan bahsediyoruz. E, çok ciddi ölümcül sonuçları da var bunun. Aynı zamanda popüler kültürde silahların bir fetiş... ...haline gelmesi bu sorunu körüklüyor. E, SUPV işte bu sorun için... ...oldukça ilginç bir kampanya başlatmış. Evet kampanya kapsamında... ...bir film hazırlanmış. Filmin başında Hollywood'un... ...Gişe Rekortmeni filmlerinden silahlı kareler görüyoruz. Yani işte silah sıkılırken... ...insanlar öldürülürken kareler görüyoruz. Çok Türkiye'de de tanıdığımız filmler bunlar. Ayrıca Burada, Türkiye'deki dizilerde de görüyoruz bu tür şeyleri çok sıklıkla. Evet ama hani bu orada yayınlanan filmlerin tamamı da böyle kült filmlerden ateşli silah sahneleri. Hep <gülüyor> ilginç açılardan çekilmiş, ilginç işte düşüşler içeren, ilginç kan sıçramaları içeren falan sahneler koymuşlar. Kült sahneler diye tanımlayabiliriz onları. Makinalı tüfekler var. Kahramanlar böyle silahlarla işte iki elinde hatta bu başka ne bileyim bacaklarının arasına sıkıştıran silahlar kullanıyorlar. Mi? Akrobatik hareketlerle aynen. Ve insan öldürüyorlar doğal olarak. Böyle sahneler akıyor. E, Popüler kültürde silah fetişizmi üzerine bir takım sözler akıyor sahnede. Bu e, şey e, yazılar akıyor bunların üzerinden ekrandan. Silahlara bayılıyoruz diyor. Onlara olan aşkımız sonsuz diyor buralarda. Sonra ekrana bir yazı düşüyor. Ve bu aşkın gerçek halini görmek zorundayız e, diyor. Ve yaptıkları sosyal deneye geçiyor film. E, bu sosyal deney için e, afişler hazırlamışlar aslında bu film için önce. Bunlar Hollywood vari bir şekilde tasarlanmış afişler. Afişte yakın plan bir kovboyun elinde silah var onu görüyoruz. E, film e, bir kasabada yani daha doğrusu sosyal deney bir kasabada yapılmış. Bu kasabanın en büyük sinema salonunda e, vizyona giriyor. İsmi e, Gun Crazy... ...silah çılgınlığı ya da silah aşkı diye çevrilebiliriz... ...silah delisi diye de çevirebiliriz Türkçe'ye baktığımızda. Ee, i̇nsanlar filme bilet alıyorlar. Bu arada bilet alanlarla yapılan röportajlar var. Yani ne bekliyorsunuz bu filmden işte ilk galaya geldiniz... E, ...nasıl buluyorsunuz, Nasıl neler hissediyorsunuz falan. Çok heyecanlı görünüyor diyorlar, aksiyon var, şahane bir film olacak. Ben severim işte böyle filmleri diyor insanlar. Yani silaha baktıklarında aslında... Silahın öldürücü tarafından değil, silahın filmdeki canlandırılmış aksiyon tarafından bakıyorlar. Onun gerçekle ilişkisini hemen hemen hiç kurmuyorlar. İşte asıl hikaye ondan sonra başlıyor yani. İşte tam burada e, filme giriyorlar, ışıklar kararıyor. Sinema salonuna da gizli kameralar yerleştirilmiş. Ve film başlıyor. Ger gerçek hayattan, işte polis kameralarından, güvenlik kameralarından gerçek şiddet olaylarıyla karşılaşıyorlar. İşte bir hakimi vuran suçluyu görüyoruz. Genç bir çocuğun sokak ortasında öldürülmesini görüyoruz. Karısını öldürmek için bir şirketi basan eski kocayı görüyoruz ve gördükleri bütün bunlar hiçbir işte editten geçirilmemiş, hiçbir sinemasal kurgu eklenmemiş, çıplak gerçek hayattan şiddet sahneleri. Ve sinema salonundaki gizli kameralar seyircilerin şok, korku, reddetme arasında gidip gelen yüz ifadelerini kaydediyor. Biz de bu yüz ifadelerine bakıyoruz. Hakikaten insanlar dehşete düşüyorlar. Ve film çıkışında aynı kişilerle tekrar röportajlar yapılıyor. Fakat bu sefer röportajlardaki verdikleri cevaplar tamamen değişmiş. İşte bu korkunçtu, silahları çok fazla övüyoruz. Bir kahramanın gelmesini bekleyip durdum ama kimse gelmedi silahlarla ilgili daha ciddi düşünmeliyiz. Evet film sahnelerini çok beğeniyorduk ama şimdi birdenbire aslında bunun ne demek olduğunu anladık. Gibi e, bir takım yorumlara dönüşmüş oluyor evet. ve film e, silahlar bir sorun değil bir salgın hastalıktır diye bitiyor. Evet e, bu e, görüntüler hakikaten çok ilginç ağlayan insanlar var oradaki gerçek görüntüleri gördüklerinde o görüntünün gerçek olduğunu bilmek yani olmuş bir şeyin bir insanın ölümüne gerçekten tanıklık etmiş bir videoyu izlemek insanlarda çok başka bir etki yaratıyor. E, aslında şunu da görüyoruz. Bunun sanal olduğu duygusu ağırlıkta olduğu için olumlayarak bakıyorlar şiddete. Yani hani bir yandan denir ya insanlar böyle şeyleri umursamaz falan. Yok çok umursuyorlar. Gerçek olduğunu gördükleri anda hakikaten dünyaları kararıyor. Terliyorlar. Ağlamaya başlıyorlar. Kameraya, şeye, ekrana bakmamaya çalışıyorlar. Gözlerini kapatıyorlar. Yüzlerini kapatıyorlar. Burada oldukları için o talihsizliklerine bir tür pişmanlık duyuyorlar. Yani bir şanssızlık durumuyla yüzleşiyorlar. Bu bize şiddetin estetize edilmesinin de aslında ne kadar tehlikeli bir yere kapı açtığını ve estetize edilmemiş şiddetle karşılaştığımızda insani tepkilerin çok farklı olduğunu da gösteriyor. E, i̇şte üretilmiş kültür ve e, kültür arasında hani doğal kendiliğinden kültür ve üretilmiş kültür arasındaki fark bu aslında. E, burada biz bir üretilmiş kültür görüyoruz. Üretilmiş kültür işte e, Tarantino filmleri bunun en e, bariz çok örneklerinden çok biridir. Şiddetin estetize edilmiş halleri. E, bu bu üretilmiş olanla iyi bir ilişkisi olduğunu zannediyoruz insanların ama yok yani o bunun gerçek olmadığı varsayımına dayanıyor. Ha demek şunu söyleyebiliriz bir kısım insan bu üretilmiş kültürün içinde de olsa onu gerçekten de şiddet ilmi olarak kendine tercüme ediyor olabilir. Evet bir kısım insandan söylüyoruz ama çok büyük bir çoğunluktan söz etmediğimiz aşikar burada. İnsanları gerçeklikle karşılaştıran bir film bu aslında. Biraz oraya geleyim ben. Evet, iletişimde. İşin teknik tarafına ilişkin, iletişim teknik açısından söyleyeyim. Ee, biz aslında yaptığımız iletişimlerde, iletişimciler olarak her zaman insanlara bir mesaj vermeye... ...bir davranış değişikliği oluşturmasını bu mesajın e, sağlamaya çalışırız. Ama... ...bu mesajın sonucunda ortaya çıkan davranış değişikliğini çok da e, denetlemeyiz. Yani bir takım e, sonuçlar öngörürüz. İşte şuraya şu kadar bağış yapılması, toplanması ya da şurada oy verilmesi... ...işte suyu daha az kullanması ya da daha e, verimli kullanması gibi sonuçlar bekleriz. E, bu sonuçların ortaya çıkması için ise bir duygu değişimi gereklidir aslında. O duygu değişimi ortaya çıkarsa bir davranış dönüşümüne, değişimine neden olur. Burada e, duygu değişimini yaratacak önemli araçlardan birinin gerçeklikle karşılaşma olduğunu... ...yani hakikatle karşılaşma olduğunu görüyoruz. İnsanlar kendi hakikatlerinin içinde yaşadıkları hakikatin farkında değiller. Çevrelerinde o gördükleri şiddet oluyor. Hakikaten bir mahkemenin ortasında hiçbir yerde olmayacak dediğin bir şey oluyor. Veya bir evde bizim evde olmaz dediğin bir şey oluyor. Bunları da gözünün önüne e, seriyorsun. O e, işte hakikat duygusu insanların paniklemesinin... O ters sürprizle karşılaşıp yüzlerini kapatmalarının ya da duygusal boşalma ile ağlamalarının nedeni oluyor. Sosyal fayda iletişiminde hakikati anlatabilmek en önemli şey. Çünkü biz yüzeysel olarak verdiğimiz mesajlarda hakikatin katman katman ve çeşitlilik içeren yapısını insanlara anlatmakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Burada iki tane yöntem uygulanmış. Bir doğrudan doğruya bu insanlara bu duygu yaşatılmış bir sinema salonuna doldurularak onlar bir fake e, filmle sonra da bu fake filmin yaşattığı deneyim videoya çekilerek bu videoda sen e, varmışsın gibi ben de orada olsam ne hissederdim duygusuyla karşılaşman sağlanacak şekilde bize aktarılmış. İkinci aktarımda tabii hani biraz suyunun suyu olduğu için e, benzer bir etki yaratmıyordur kuşkusuz oradaki sürpriz etkisi falan yok çünkü hikayesini bilerek başlıyorsunuz videoyu izlemeye falan. Ama yine de çok güçlü ve insanı yeniden düşünmeye sevk eden, e, yeniden silah hakikatiyle, silahın öldürücü bir araç olduğu ve insan canını aldığı hakikatiyle yüzleşme fırsatı veriyor. Bir de farklı bir yerden bakan bir e, duygusu ve dili de var e, bu kampanyanın. Çünkü kampanyaya da dönüştürüldü daha sonra. Didaktik bir şekilde hani silahlar bunu yapar vesaire demek yerine insanları bir deneyimle yüzleştiriyor ve bunun üzerine hiçbir şey söylemiyor. İnsanlar zaten kendi içgüdüleriyle... ...buluyorlar mesajı ve doğrudan alıyorlar. Ee, Filminin ilk giriş röportajlarında gördüğümüz mesela iki tane genç çocuk... ...çok hevesliler, çok heyecanlılar, çok aksiyon varlar ...hatta muhtemelen o sırada işte bireysel silahlanma hakkı üzerine soru sorulsa... ...doğrudan verecekleri yanıtlar çok belli. Ama çıktıkları andan itibaren silahları da çok övüyoruz diye... ...korku içinde ve genel bir toplumsal kaygıyla konuşmaya başlıyorlar. Evet yani e, zaten amaç bu bence e, aslında sadece bu işin filmlerle yani e, video filmleri insanlara televizyondan ya da e, sosyal e, medya kanallarından göstermekle değil e, bir takım interaktif metotları devreye sokarak da e, buradaki hakikatle karşılaşma alanlarını açmamız gerektiğinin de iyi bir örneği. Yani sosyal deney e, deniyor buna. Sosyal deneyle ilgili de konuşuruz. Sosyal deney önemli araçlardan biri haline geldi sosyal e, fayda iletişiminde. Bir program yaparız onunla ilgili de. Şu evet. sıralar zaten gündemde olan bir... Sosyal deney faciası da var. Faciası var evet. Konuşuruz doğru. belki programın sonuna yetişirse onun da üzerinde konuşacağız. <gülüyor> Bu noktada her zamankinden erken de olsa bir şarkı arası verelim. E, Beatles'dan Happiness is a Warm Gun'ı dinleyeceğiz. Bu şarkının öyküsü ilginç. George Harrison bir e, dergi kapağı gösteriyor John'un yanına. Ve dergi kapağındaki manşet Happiness is a Warm Gun yani e, sıcak bir silah mutluluktur. Diyor. John Lennon bunu gördüğü zaman şey diye tepki veriyor. Bu, bu delilikti. Kim bunu söyleyebilir? Sıcak bir silah az önce ateşlenmiş ve bir şeyi vurmuşsunuz demek. Diyor ve onun üzerine bir şarkı hazırlıyorlar. O şarkıyı dinliyoruz. Sonra tekrar hemzeminde devam edeceğiz. She's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 Mother Superior, jump the gun. Mother Superior, jump the gun. Happy night. no ...az bilinen bir şarkı dinledik. Happiness is a Warm Gun. 94.9'da zeminde Açık Radyo'dayız. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Teknik masamızda Feryal Kabil bizimle birlikte. Dünyadan sosyal fayda kampanyaları üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Anneler Günü yaklaşıyor. Ee, Anneler Günü ile ilgili bir özel program yapacağız. Ee, ama Anneler Günü kampanyası var elimizde bir tane. Biraz erken giriş yapalım. Ondan söz edelim. Çünkü çift gündemli. Sadece anne gündemli bir kampanya değil. Ee, zaten şey bu tür dönemler, bu tür günler e, sivil toplum kuruluşları içinde fırsat iletişimi alanları oluyor. E, bu fırsat iletişiminden faydalanan bir kampanya var elimizde. War Child Kanada, e, Kanada Savaş Çocukları'nın e, bir kampanyası önümüzdeki. Kampanya filmi bir annenin yaşadıklarını anlatıyor. Yani kusmuk temizleme, dağınık toparlama, uykusuzluk hali gibi gündelik hayatta çekmek zorunda kaldığı dertleri görüyoruz sürekli. Ee, ve dış ses anneler hep fedakarlık yapıyor diyor. Sonra da sizden son bir fedakarlık yapmanızı isteyeceğiz deniyor. Bu sırada annenin çocuklarından gelen bir hediye paketini açmasını... Ve içinden çıkan elektrikli el süpürgesine dehşet içinde bir tür e, bakmasını görüyoruz. Anne hayalinde süpürgeyi paramparça ediyor ama yüzüne yapışmış bir gülümsemeyle çocuklarına dönüyor. E, bu sene Anneler Günü hediyenizden vazgeçin. Onun yerine ailenizden World Child Kanada'ya bağış yapmasını isteyin. Savaş bölgelerinde yaşayan annelere ve çocuklara destek olun diyerek filmi bitiriyorlar. Evet ve e, yüzündeki gülümseme sadece çocuklarına karşı değil eşi de oturuyor karşısında. Evet. <gülüyor> Gerçekten çok acayiptir. Anneler gününde hediyeyi babayla beraber vermek... ...babanın da anneler günü hediyesi olarak... ...sanki bir annesiymiş gibi karşısındaki kişi... ...eşine hediye vermesi çok acayip bir şeydir. Hep yadırgamışımdır bunu. Yani çocuklara yardım etmek... ...ne bileyim hediyenin parasını vermek filandan söz etmiyorum. Bayağı o seremoninin parçası olmaktan söz ediyorum yani Tabii, baba kutlama olarak. Kutlama şey ama onun dışında <gülüyor> bir de yani anneler gününde alınan... ...en çok hediyenin elektrikli ev aletleri vesaire olması... hani ...bir stereotipi iyice güçlendiren... ...temizlik yapıyorsun daha iyi yap diye yani çok çok Tabii. korkunç bir şey. Şimdi evet. oraya gireceğiz bir dakika. O, o, o kısım benim <gülüyor> alanıma giriyor Parti, yani benim toplarım da var. <gülüyor> Şimdi evet böyle bir stereotip var ee, bu stereotip aslında anne stereotipin de ötesinde bir reklam stereotipi küçük ev <gülüyor> aletleri e, veya işte annenin e, işlerini ev işlerini kolaylaştıracak e, şeyler üzerinden burada tabii bir annelik tanımı yapılıyor bir annelik görev tanımı yapılıyor bu görev tanımının kolaylaşması için de çocuklar asgari şey gösteriyorlar. İşte temizliğe yardım etmek yerine daha iyi temizleyen bir araç vermek e, ellerine... ...ya da herkesin kendi temizlik görevini üstlenmesi yerine yardım etmenin ötesinde... ...yani odasını temizlemek veya e, yemek yaparken kendi üzerine düşen e, zamanını ona ayırmak falan gibi... Bir kere bu stereotipi yani izlediğiniz zaman aslında ona dair bir yergiyle karşılaşıyorsunuz. Olumlamıyor. Yani, olumlamıyor hiçbir şekilde. O kadının çaresizliğini ama e, o çaresizliğe rağmen de e, böyle bir şeyin içinde yaşadığı için... ...bundan da geri durmadan büyük bir azimle devam etmesinin şeyini görüyorsunuz. Hallerini görüyorsunuz. E, ama gerçeklikle de ilişkisini yeni baştan gerçekten tekrar kuruyor. Yani öyle bir şey söylüyor ki bize... Yani siz o kadar şımarıksınız ki bir annenizin ne halde olduğunu anlamıyorsunuz bütün bunlara başka bir yerden bakıyorsunuz iki yani kendi annenizi anlamıyorsunuz bir savaş bölgesindeki anneyi nasıl anlayasınız o yüzden de önce kendi annenize bir hediye verecekseniz önce bir başka anneyi sevindirerek savaş bölgelerindeki annelerin desteklenmesini sağlayarak bunu yapın. Böylece de annenize daha az işkence etmiş olursunuz, duygusal işkence <gülüyor> <gülüyor> etmiş En azından krizi geçirtmezsiniz. <gülüyor> Demeye getiriyor, öyle söyleyeyim. Bu benim over yorumum, yani aşırı <gülüyor> yorumum olabilir. Dinleyiciler affetsinler böyle dediğim için. Asıl olarak hakikaten şey, yine gerçekle karşılaşma, hakikatle karşılaşma meselesinde bizim epeyce şey yapabildiğimiz... Ee, ...iyi örnek olarak gördüğümüz bir örnekle karşı karşıyayız. Evet, temiz mizahı da var ee, ama asıl e, mesele bence bir yandan da şu... Ee, ...bu örneğe baktığımız zaman genelde yapılan hatalara düşürmeden... E, ...bir sosyal fayda kampanyası sırasında başka konulara da değen ve oradaki değerleri de savunan... İşte annelik stereotipinin yaygınlaşmaması üzerinden, kadının bulunduğu durum üzerinden vesaire. E, her veçede olumlu bir adım atan ve e, tuzada düşmeyen, yani anneler gününde bir hediye alma üzerinden e, bir tuzağa düşmeyen bir kampanya görüyoruz. Enteresan bir örnek. Çok da çeldirici. Yani gündem üzerinden girip size başka annelerin trajedisini anlatıyor. Evet. Asıl mesele de orada zaten. Son kampanyamız Brezilya'dan ve kayıp çocuklarla ilgili entegre bir iletişim kampanyasından bahsediyoruz. Basılı ilanları, e, reklam filmi, sosyal medyaya olan. Reklam filminde Renoir'ın ünlü tablolarından çocukların çıkarılmış versiyonlarını görüyoruz ve çocuğun bu olmadığı boşluğa... Bu tablodaki eksiklik sizi huzursuz ediyorsa bir de ailesinin ne hissettiğini hayal edin yazılmış. Ee, çocukları kayıp olan ailelerin yaşadıkları da kendi ağızlarından aktarılıyor bu arada. Kampanya San Paulo savcılığına ait ülkedeki kayıp çocuklar soruna dikkat çekmek üzere tasarlanmış. Ajansı BML e, kreatif direktörü Hayro Anderson ve Silmo Bonomi e, ve e, reklam yazarı Enzo Sunara ve Mauro Mandil. Art da var onu okumadım. Evet. Yumi Shimada ve Gleason Stivuano. Biraz evet. doğru okudum ama. Şimdi burada ilginç bir şey. Bu aslında bir klişe. Ha. İletişimle ilgilenenler hatırlayacaklardır. Böyle neredeyse hani herhalde ondan fazla görmüşümdür. Ben sigorta reklamları vardır. Aileden bir bireyin oradan çıkartıldığı. Ha. Genelde bunlar aileye bakmakla yükümlü sayılan baba figürüdür. Ya da işte yine kayıp kampanyalarında kullanılır. Ee, öldükten sonra hatırlamayın kampanyalarında kullanılır. Böyle bir klişeyle e, girmişler. Tabii Renovat tablosu kullanmaları iki kardeşden oluşan bir, e, iki kız kardeşin şeyinden, tablodan birini çıkartıyorlar. Bu çıkartma sürecini de e, yine videoya çekiyorlar. Ama diğer yandan hani şöyle bakabiliriz buna ya işte savcılık işi tabii hani kamu işi biraz orada şey kullanmış olabilir, klişeye kaçmış olabilir diye bakabiliriz bir yandan. Ama bir yandan da iletişimin çalışması için illa çok orijinal olmak gerekmiyor da diyebiliriz. İkisini de söyleyebiliriz. Ben ikincisini tercih edeceğim. Burada çarpıcı bir duygu aktarımı var. Biraz fazla entelektüel kaçıyor. Hani o e, şeyin kaldırılması, bir tablo, o tabloyu e, bilmek, bilmek vesaire gibi. Bilmek gerekiyor Renoir, evet. E, biraz fazla entelektüel kaçıyor ama yine de bilmesek bile oradan bir çocuğun, bir tablodan bir çocuğun ortadan kalktığını görüyoruz. O bütünlüğün ortadan kalktığını görüyoruz. O bütünlüğün bozulması duygusunun da e, bize geçtiğini görüyoruz. Çok orijinal olmak gerekmiyor. Çalışsın, işlevsel olarak işini yapsın. E, karşı tarafa hedef kitlesine verilecek mesajı yapsın derseniz burada asgarinin de ötesinde bir mesaj veriyor, taşıyor. E, duyguyu da geçiriyor. Yoksunluk halini de geçiriyor. Bir de bu işe tekrar bakın. Bir de siz kendinizi burada görün e, duygusunda geçiriyor. Dolayısıyla e, ...işlevsel bir kampanya diyelim... ...yani yaratıcılık üzerinden değil de üzerinden gidelim... ...yaratıcılık üzerinden çünkü fırsat varken konuşacağız evet. biraz zamanımız Şimdi e, bu e, hemzeminde... ...yine çeşitli örnekler gördük... ...bir kıtadan aslında Amerika kıtasından... ...Kanada, ABD ve Brezilya'dan... E, ...üç örnek görmüş olduk... ...üçü de farklı yöntemler kullanıyordu... ...iletişim açısından... E, Biraz konuşacağız dediğimiz aslında geçen hafta hemzeminde bahsettiğimiz... E, ...Uluslararası Af Örgütü İstanbul'un TVW İstanbul'la birlikte yaptığı... E, ...Gay Turtle kampanyası üzerine biraz konuşacağız. Evet, evet, o da aslında konuşacağız derken e, bir yeni bir yaklaşım değil. Sadece yeni bir bilgi var. Haber biraz daha derinleşti. Bu iş nasıl olduğu ile ilgili bir takım bilgiler geldi. E, sosyal medya ortamında dolaşan bilgiler bunlar... Ee, bu e, gay kaplumbağalar filmi e, masada daha önce hazırlanmış. Ajans bu filmi hazırlamış. Kendi kendine hazırlamış. Kendi bilgisiz. kendine hazırlamış e, ve, e, veya senaryosunu yazmış. O kısmıyla ilgili çok bilgi yok. Ama bu hazırlanmış bilgiyi çeşitli e, LGBT örgütlerine sunmuş. E, bunlardan bir tanesi de bu işin uygun olmadığını yani hayvan ticareti içerdiği meselesi üzerinden uygun olmadığını söyleyerek bunu reddetmiş. Bunun dışında tekrar başka buluşma... itirazları da var. Temsiliyet vesaire üzerine değil mi? Ee, pek çok itirazları var ama o kadar o detaya girmeden şey yapacağım. Hı. Daha sonra görüşmek üzere bununla ilgili yeni geliştirmeler yapabilmek üzere tekrar görüşmek istemişler. Çünkü e, buradaki sivil toplum örgütü destek vermeyi de yani daha iyisini yapabilmek için bir tür danışmanlık gibi destek vermeyi de e, önermiş ama sonra birkaç ay sonra bunu e, videosunun ortalıkta dolaşırken görmüş bu e, şeyde sivil toplum örgütü de e, ek olarak bir e, hikaye daha var e, kullanılan metodoloji sosyal deney metodolojisi Gizli kamerayla çekilmiş e, ve insanlar buraya geliyorlar. E, bunu izliyorlar işte orada konuşuyorlar gibi bir durum var. Ama gerçekte öyle olmadığı ortaya çıktı. Çünkü tamamen kastla e, çekilmiş yani şeylerle oyuncularla çekilmiş. E, tek tek videonun altına insanlar oyuncu oyuncuyu şu dizide gördüm şuradan tanıyorum şu filmde oynuyor. Adı da şudur falan diye yazmaya başlamışlar. E, bir üçüncü mesele daha var ona sonra geçeyim. Şimdi bu ikisinden bakıldığında aslında bir... E, yaratıcı fikrin, e, bir yaratıcı fikrin büyüsüne kapılınmış, bunun iyi olduğu ve muhtemelen ajans için iyi olacağı, belki ödül getireceği, belki çok konuşulacağı, belki ajansın sosyal e, fayda alanındaki ününü arttıracağı, sonra bir e, sosyal kimlik edinmesine yararacağı gibi nedenlerden dolayı bunun büyüsüne kapılmış ve... Mesajın kendisinden çok, meselenin kendisinden çok, iletişimin bağımsız bir mecraymış gibi, bağımsız bir şeymiş gibi ona odaklan, odaklanmış, iletişime odaklanılmış. Şimdi böyle olunca bu son hani söylemeyi daha sonraya bırakıyorum dediğim alan da güme gidiyor. Çünkü o zaman mesela toplumu temsil etmeyen bir grupla karşı karşıya kalıyoruz. İşte Gary Turtle videosunda böyle bir... Muhafazakar bir e, insan grubu görmüyoruz yani gelen müşterilere baktığınızda gelen müşteriler genellikle seküler ağırlıklı görünen insanlardan dilleri kullandıkları şeyler falan onlardan geliyor ama muhafazakar bir tepki veriyorlar. O zaman da ya acaba sekülerlerin muhafazakarlığına mı dikkat çekiyor buradaki video yoksa toplumun bir bütün olarak mı muhafazakarlığını bize anlatmaya çalışıyor gibi... Hani biraz daha ileri düzeyde soyutlama biraz daha derinleşerek tartışılacak konular da gündeme geliyor. Ama meselenin özü o kadar e, yüzeyde o kadar köpüklü o kadar karışık ki oraya inemiyoruz bile altına. E, i̇şte burada bir bedava e, sirke durumu var ve <gülüyor> o baldan tatlı değil yani bedava iletişim e, oyunu bozuyor aslında. Bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz e, iki şey söylüyoruz STK'lara. Bir kendinizi değil meselenizi anlatın. Çünkü toplum sizinle ilgilenmiyor, meselenizle ilgileniyor. İki, iletişim yapacaksanız bu iletişimi toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirin. Kendi kültürünüz, kendi iletişiminiz, kendi çevreniz üzerinden yapmayın bunu diyoruz. Ve bu ikincisinin alt başlıklarından da bir tanesi, sizin gibi düşünen insanların bu alanın içinde içgüdüsel olarak... Ee, ...ne yapacağını bilen insanların önümüze koyduğu iletişim paketlerinden şüphe edin diyoruz. Yani bu iletişim paketleri çünkü hakikatle karşılaşmayı zorlaştıran iletişim paketleri oluyor. Şeye girmiyorum bile yani sosyal fayda iletişiminde uzmanlaşmış birilerine danışın... ...onlarla çalışın, onlara kaynak ayırın ya da kaynak ayıramıyorsanız bile en azından onlardan gönüllülük talep edin... E, ...gibi şeylere girmiyorum bile. Hani burada biraz böyle şey var... E, ...ya kocaman ajans işte gidelim yaptıralım filan denmiş gibi duruyor ama yakıştıramıyorum. Kapımıza ya. gelmiş. Ya işte e. Bir taraftan da Örgütü'ne de çok yakıştıramıyorum o kısmını çünkü kötü iletişim yapan bir yer değildir. Bu arada bir not olarak Af Örgütü'nün iletişim direktörünün, iletişim sorumlusunun aslında göreve yeni başladığını da söyleyeyim. Yani bundan haberi olmayabilir iletişim biriminin. Biraz boşlukta kalmış bir işte olabilir. ...bunu spekülatif bir şey olarak söylüyorum, olabilir düzeyinde. Yani hafif bir kazayla karşı karşıyayız. Hemzeminde evet. bu hafta farklı örnekler konuştuk, sosyal fayda iletişim üzerine. Sorularınız, yorumlarınız ve fikirleriniz için bilgi et adresine her zaman yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hemzemin.